Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece mübarek cuma gelişi muhtemeldir. Cuma gelişi. Ayda Rebiyül Ay. Reb -Ay. Bunun başka şey yok mu? Bu ay Arapçada kameralardan Rebiyül Evvel ayı. Bu ay Peygamberimizin, Aleyksandrı doğduğu ay Yüzü ettiği ve vefat ettiği bu ayda. İnşallah konumuz Veddua Suresi Muhteremler. Bunlar. peygamberimize Aleyhisselam ilgi olduğu için. Genelde sürelerin nüzülünde, inişli geliştiğinde bir sebep vardır. Genelde hepsinde. Buna deniyor sebebi nüzül. İniş sebebi deniyor buna. Bu sürenin de iniş sebebi var tabi. Nedir bu muhtemelenler? Mekke müşrikleri baklar ki Peygamber'e başa demiyorlar Mekke müşrikleri. Ne alsalar? Her şey cevabını veriyor. Mekke'den bir Grup, küçük bir kafile Medine'ye gittiler. O da Medine-i Yahudiler vardı. Kitab-ı Ehliyane. Ondan sonra onları müşrikler. Deler ki, işimizden biri, Peygamberim diye ortaya çıktı. Ne sorsak cevabını veriyor. Ona öyle bir şey sorun cevap veremesin. Ne yapalım dediler? Peki Yahudu alimleri eğer o hak peygamberse ona 3 şey sorunuz. 3 tane sorunun ikisini cevaplandırır. Birine bilmeyen derse hak peygamberdir. Dediler. Kitapları öyle görmüşler. Ne bunlar? Biri Eshab-ı Kimdir Eshab-ı Keyf? Yani mağar Eshabı. İkincisi Zülk Aleyhisselam, Zülk Aleyhisselam. Üçüncüsü ruh nedir? Ruh nedir? Eğer İksin cevâb de Ruh'u bilemezse, Hak Peygamber'dir. Şeyh'in de müşrikler, amaçları ve Peygamber'inizi aşağılamak, bilemedin diye. Gelden Mekkemi Kereme'ye, dedi ki Kabe'nin yanında, toplam yerlerinde. Ya Muhammed sana üst sorumuz var. Bunlara cevap verebilirsen inandırız ki peygambersin dediler bunlar. Sorun peki. Tabi soru soruldu. Esad-ı Aleyhisselam bu nedir? Her şeyi bilen ancak Allah rica Allah'ın güyüp deyiyor. Allah'ın güyüp. Her şeyi bilen ceza çıkar. Allah'ın yani. Peygamber de olsa, melek de olsa ancak Allah'ın cilası halini bilir. Tabi o güne kadar bu konuda peygamberimize bir vahiy gelmediği için bile metabuk koyuyor. Ne yaptı? Yarın cevap verin dedi. Şu an cevap veremeyeceğim. Yarın cevap veririm. Dedi ama kesin konuştu yarın cevap veririm diye. Bir hafı ettin. Demedi inşallah, demedi. i̇nşallah demedi. İnşallah demedi. İnşallah demesi lazımdı demedi. Yazık Çünkü o güne kadar ne zaman bir sure karşılarsa cevrasını gelir vayi getirirdi. peygamber de olsa hata edince ve ona bir verdi. Peygamber dostu böyle. Vahi gelmedi. Yerbaşılam gelmedi. Ersik'in oldu. Tatlı müşrikler kitabının yanında kavgılık oldu. Şimdi bekçi oldu. Hadi Muhammed söyle bakalım. Peygamber üzüldü. O dönemde böyle, Belki de baskı da elmedi efele. Asgın müşrikler. Bu bir şey açıldı efele. Bini alay alıyorlar, ıslah ediyorlar. Şey, Aslında zaten boynu büktü, şey yaptı, bugün de cevap veremeyeceğim, yarın cevap veririm. Yarın oldu, yine Bir evvelete gün, bir evvelete gün ayı gelmedi. Başlar mevkuluştu işte, gülüşme şimdi. Rabbi onu tehlike etti artık. Onu, Rabbi onu etti. ve ona kızdı. Artık o çıktı, peygamber eten. Ne diyorlar? Bir gün, Ümmü bir kadın. Kim bu kadın? Ebu'l-Heb'in, eşi derdiz, Ebu'l-Heb'in. Ebu'l-Sinan'da kız kardeşi olmuş. Oluyor. Ümmü Cemil böyle. Ayete gelen, Hammaletel Hatab gelen böyle. Hamal Haldun hamal diye gelen hakkında, Peygamber düşmanı, Peygamber yani Peygamberi yengizli oluyor. ama sanıbo oluyor. O zaman peygamber düşmanı ama. Bu kadın geldi bir gün Kabe'nin yanında karşıdan var. Ya Muhammed dedi. Şeytan ülke kat terekke. Senin şeytanın seni terk et artık. Yani sana şeytan bir şey biliyordu. Şeytan seni terk etti. Bu tabi çoğu zeytin peygaması bu durumda. Halisam e kırk gün bu. Her gün karşılaşıyorlar. Artık dönüşme, alay etme, aşağılama, şunlar, bunlar. E Çoğunlar aşağı kaldı bu durumda. Derken Cevâb-ı Aleyhisselam geldi muhteremler. Geldi. Bu süreyi getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Velluhâ diye başlıyor. Velluhâ. Buradaki vav, kasem yemin vavu. Aslında kelimenin sonra eski olması gerekir. Bu garip misalif ama. Onun için böyle oluyor. Ve duha, böyle burada yemin ederek buyurdu, duha vaktine duhaya yemin olsun. Dua kuşu vakti. Yani güneşin çıkıp da yukarıya, ta tepeye varmadan daha ne çıkıp da aydınlığı, saçması, nur saçması. Bir nevi o bunda bir tenasip diyor, uyum vakti önünde. Yani peylemden kırk günü bir, bir karanlık geçti. Gece oldu böyle. Peygamber bunaldı, daraldı. Peygamber için bir karanlık oldu. Arkadan böyle dua diye başladı. Dua vaktine. Yani artık gün doğdu artık böyle. Ve dua. Dua vaktine böyle, böyle buyurdu. Kuşu vakti değil mi? Kalkmıyor ile bir de gece yemil olsun geceye. İsa Şejaa gece karanlığı her şeyi kapladığı zaman insanlar bütün malikat süküne erdiği zaman tabi doğal yaşamda, yani eski zamanlarda akşam olduğunu her biliyor mudur yani? Herkes eline hayvana yuvasına gidiyorlar çıkıyor mu böyle şey? Burada böyle bir ne buyurdu? Gündüzdüğün dua vaktine tamamı ne diyeyim böyle. Gece de karanlığı eşi zaman. Bu tabi her şeyde ayet-i kerimede bir şartladı, bir şey böyle. Bu da ki dua nedir? insanı ömrüyle ilgili dua vakti. İnsanın gençliğinin delikanlılığının en güçlü çağı. Diyorsunuz sabah namazı ne zaman oluyor? Güneş doğmadan tan yeri diyor. Yani doğuda şafak atıyor. Güneş doğmadan daha sabah namazı vakti oluyor böyle. Güneş doğdu mu namazı vakti çıkıyor böyle. Bu nedir? İnsanın doğumu, dünya, gelişi. Sabah namazın vakti. Alacak karanlık o vakit böyle. Nedir bu? Dinmeye gelen küçük sabinin de o zamanlar da göremez. daha doğrusu karanlıktır muhtemelen. Böyle. Sonra güneş doğması, o kişinin artık yürümesi, koşması anlamına geliyor. Kuşun vakti gençliğinin enerjisinin en bol olduğu bir zaman, genç zamanı böyle. Öyle vakti artık güneş tam tepe yerdi, zirve yerdi, olgunluk, kemal dönemi. Yani kişi yaşını almış artık, 35 sene gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Kişi artık olgunluk çağında artık böyle. İşini kurulmuş, gücünü kurmuş, evlenmiş, yuvasını kurulmuş, hürsüzü -hür -hür var kişinin olgunluk çağı. İkindi, artık böylelik ikindi arası bir duraklama dönemi. Hafif bir gerileme var ama bir anlaşılmaz ikindiye kadar böyle. Kişi gelse çabuk yorulmaya başlar. Şaşar kendini kenara. Ben de çabuk yoruluyorum işte. Gözü artık, gözü gerekir. Şubu gerekir. Yani bir şey olma başlar böyle. İkinden sonra hızlı bir iniş. Günü iniştir böyle. Akşama doğru. Artık yaşlı dönemi muhtemelen böyle. Hızlanır odan böyle. Ve aşağı başlar. Kızlama yaşlı dönemi. Akşam nedir? nasıl ölümü muhtemelen. Yansırat nedir? Kabir hayatı. Kişi kabrine girdi artık böyle. Kabir hayatı. Asıl vakti oldu mu? İnsan artık kabrine girdi. İşte ömür. Bu ne işaret Aleykiler'de? İnsan bir günlük. O kadar ömür. İnsan dünyaya doğar. Alacak karanlık o kişinin böyle. Kulağı da hafif duyduğu duyar. Gözü öfke görmez de böyle. İşte kuşu vakti. Öğle vakti derken böyle işte gençliğe olgunun tam çağıdır. İkinde olur duraklama, yaşlama derken akşam ezanı onun salat zehirli anlamında. Sanki şu an kişi ölmüş. Ne vardı hasta mı oldu? Ne oldu acaba? Ne oldu acaba? Eceli geldi. Yok Eceli geldi böyle. Ama bir şey ararız ondan böyle. Ne var acaba? Ne oldu acaba? Yatsı vakti, kabrı hayatı. Ersi günü sabahın ama nedir? Kabirden kalkış, öyle vakti mahşeri toplanma. Vahşerde. Yani bugün dünya, yarın ayırmada. Bu kadar. Vardır. Sabah, elkilerin sabah namazı su üfürüldü, kişi kabirden kalktı, öyle vakti tam güneşin tepede olduğu ziyaret anında mahşerin kurulması, mahşerde vardır. Hesaba çekilme. Vardır. Ne artık bu dünyada nasıl yaşadık? hesabı çekilme vardır. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Öyle buyuruyor. مَا وَدْدِعَكَ ve وَمَا قَلَى مَا وَدْدِعَكَ ve وَمَا قَلَى Arkadaşlar. مَا وَدْدِعَكَ رَبُّكَ Vedda veladan gelir kökeni buradaki tefil bağımından yani tevdi, mübarek etmesinde Rabbin seni terk etmedi. Terk etmedi. İslam'ın terk etti onu Rabbi namaz. Mağfurdu âkı Rabb'ke Muhammedim Muhammed'in. Rabb'mese terk etmedi. Ve ma kâlâ Rabb'mese daramla kızmada haşılmadı. Bu öyle böyle şey. Peygamberliğe yok. Alt peygamberler. Bir evliya ne kadar yüksek makamı olsa evliya makam düşer mi? Düşebilir yani böyle. Düşebilir. Hatalar imana çıkarla koşsun evliler yoksa böyle. Ama peygamberler, onlar sürekli peygamber ezelden beri eygamber. On hata bile etse, cezası gerekirse görürüz dünyada ama peygamberden düşmez. Yunus Haneşi Hazretleri e o büyük hata etti böyle. Mevlamız'dan karınbratik gitti. Ama ceza olarak ne oldu? Cezaevine girdi, deniz altında. Yunus balonu karnında mı? Peygamber bizi bir hata burada. Unuttu inşallah demeyi on beşte kırk gün kanata kaldı. Vahir gelmedi. Mevlam buyuruyor Peygamber hitaben yine Vel ahireti hayrün leke minel ula Vel ahireti ahiret nedir hayrün leke seniz dahilidir. bir ula evrekinden yani ahiret seniz için yani dahilidir tabi cennete yeri hazır bakılmak muhtemeler ümmeti cennete zekil Allah'ın inşallah İsa bize gelecek olacak bu iki anlam ediliyor burada burada dünya değil mi? De meul'a geliyor evvelinden ahir sonun da hayırlı yani peygamberliğinin cebri görevinin evveli zor sonun da hayırlı olacak peygamzım Evveli zor. Başlangıcı böyle. Ne birbirine başı bir peygamberle görebilirim. Daha doğrusu da peygamber gelmemiş. Müşrik. Yarı vahşi. Yarı vahşi. Vardır. Leş yerine leş. Hayvana kanı işenler. Öz dili dili diri gömenler. Böyle. Açı fuş apanlar. Çoğunun anlaşılması belli değil mi? Babası belli çoğun benim. Öyle canavar insanlar böyle. Peygamberimiz gibi böyle halim, selim, yumuşak, gayet hassas yazdı peygamber. Peygamber olarak yani muhtemelen böyle. Kolay mı? Bilmiyorum. Bu yani da böyle. Gerçlendi, azalandı, hakartı oradı böyle. Esnafı göz önünde işkence gördü. Sürekli bir hakara altında kaldı. Onun için ne kimi keremede Peygamber'in baş 13 yılı böyle geçildi. Böyle böyle. Yani bir gün gülemedi. Gülemedi bir gün böyle. Gülemedi. Böyle. Hüzünlü, dertli, sıkıntılı böyle. Ümmeti için yanıyor böyle. Gidiyor onları tedir etmeye gidiyor. Hakaretler muhteremler. Sönüklülü geçiyorlar böyle şey. Fakat sonunda ne oldu muhteremler? Medine mübareklerinden e, sonra İslam devleti kuruldu. Artık bu cemaatten devlet yapısına dönüştü. Müslümanlık, elhamdülillah, kısa bir zamanda, önce Hayber, sonra peki müfetholundu, fetihler başladı böyle. Peygamberler hemen sonra, 4 zaman zamanında, dünyanın tek süper gücü oldu muhtemelen İslam'ın böyle. böyle. İslam'ın sonu da hayırlı bir O dönem bir dönem geçti böyle. İnşallah, yine hoca konukluğun başlıyor muhtemelen inşallah. İnşallah. Vele sevfe yu'tike Rabbike Feterullah Vele sevfe yu'tike Rabbim sana ileride verecek Hemen diye. Vele sevfe Araksa'da şiir üzerine Sin Mesela Seyukul gibi Bir de sevfe gelir böyle Sin asrına ona geliyor böyle Seyfe geldi mi Biraz uzun bir tarih var. Zaman var böyle. Burada vela buyurdu. Velesevfe ileride yıltı iki Rabbin sana verecek. Yıltı ismi kili mezari yıta. Yıta karşılıksız verme bir şey. Buraya kez damir. Sana Rabbin verecek Rabbin Ve verecek ki fetere oluğa size razı olacaksın. Nedir bu muhteremler? Şebat hakkı mahşerde. Şebat hakkı. Şefaat hakkı böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mevlam her peygambere bir dua hakkı verir böyle. Büyük bir duğu hakkı verir böyle. Dua edecek, kabul olacak. Hakkı bile böyle. Bunu içtiği işte zaman kullanabilir bunu böyle böyle. Diğer peygamberler bu düğene kullandılar muhteremler dua elektiren mesela, hepsini buna karat verabildi böyle, her bir şartlar. Devremler kadar daraldı, sıkıldı. Hatta Uhud'da, Uhud savaşında devremler o atıldı, ok atıldı muhteremler. Yüzünde minferi vardı, halkaları vardı. Halkaları, demir, konu büyük halkları yanına battı. Çıkarırken böyle kanlı akma başladı. Devremler avuçtu tuttu dedi bir peygamber kararıya düşerse mutlaka öyle çok merak oluyor. Peygambersem benim kanı sülüyor, avuşan tutuyor böyle. İşte, Danılmasaya böyle. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Hidayetsem bunlara böyle. Bak. Düşman saldırıyor mu zatenler? Öldürme saldırıyorlar hep Taşla, okla böyle. İşini kırdılar, yanağını parçaladılar. Kan boşandı. O haldeyken bile onlara beddua etmedi. Allah'ım bunlar bilmiyor Allah. Allah'ım bunlar bilmiyor Allah'ım. Zeynep bunlar bilmiyor İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hakkını mahşerde kullanacak. Nedir bu da? Şefaat hakkı, şefaat. Kullere? Kendi kendileri kurtaramayanlara yani sevabı yetersiz, eğer bir insanın sevabı yeterli, yani sevabı ağır geliyor mahşerde her şeyi tamamışsa uzatan içeride giriyor muhtemelen böyle. Ama bu da Müslüman. Bu da Müslüman. Biraz çırpılmış ama yetersiz sevabı. Neye benzer muhtemelen bu? Mesela bir kişi sağlam elhamdülillah el ayağı düzgün yürüyor. Kendi kendine yürüyor böyle. Hayat normal yürüyor böyle. Hatta koşuyor bile su attığı, enerji koşuyor bile kişi sana koluna girilmez yardıma. Böyle bir yer böyle. Öyle kişi var ki artık yürüyemiyordu. Ayakları ağrıyor, böyle bükülmüş. Adam atanıyor bir yardım ihtiyacı var onun gibi koluna girer. Bu nedir? Bu şefaat mühteremleri. Yani kendini kurtaramayanlara şefaat böyle. Ama nedir şefaat? Yehlerine yanacak mühteremler. Buna için böyle. Oradan kurtaramayan Allah korusun böyle. Bu da kâmi cüzeyen kâmi cüzey bende bende. günü en dehşetli gün maşerim attı, en korkuşt gün bende, korkuşt gün bende bende. Kabirden kalkmış insan, bütün canlılar, insanlar, cinler, hayvanlar, merete kalkmış her kalkmışlar, kabirlerin bütün insanlar, herkes şersem korku şaşına mı düştü? Sürüşü bende. Dünya başka dünya olmuş, göklerin düzenini değişmiş, meş büyümüş, yaklaşmış. Korku bir hal olmuş böyle. Bütün insanlar, ayak altı, istiham, hayvanlar, kurkudu bir aradığında böyle. Aslan, kaplan kurkudu bir aradığında. Onlar böyle konsola, dehşetli bir gün böyle, korkunu saldığı gün böyle. Bütün cinler orada vermekte, meleken saf oluyor etrafında. Yani Vermelik de saf sen saf ha. Yakalar dışa sap bir şey oluyor böyle. Bir korku insanlar, korkuyor insanlar, korkuyor böyle. Bakar ki biraz sonra başına sorgulama. Allah soracak. Allah her şey biliyor. Her şeyi biliyor. İnsanlara korku insanlar korku. Ya Cik Adam Aleyhisselam'a. Ya Adam, sen bizim babamızsın bak. Bizim dedemizsin. Bizi yardım et. Ne olur bugün bak. Çok korkuyoruz. Yine yani şefaat, şefaat, destek, destek, yardım. Beni bakacak bu trenler çevrıyor. Ah yavrularım, ah diye. Rabbim beni cennetine koydu. Her şey Rabıma rahel mi bakıldı? Şu ağacı kımıldadı, ağacı kımıldadı. Ben ağacın besledim, yedim. Allah cennetimi aldı. Allah bunu başına soracak. Ne yapacak? Ne bir şeyi ne bu trenler. Gidin Nuh'a gidin. O 10'a gündürecek, İbrahim'e gündürecekken böyle, artı olsun, Peygamber'in kaldı muhteremler. Evet. böyle. Eylül Aleyhisselam Hazretleri, arşın altında secdeye kapanacak muhteremler. Peygamber, altında secdeye kapanacak. Arşın altında secdeye kapanacak. Allah'ım, ümmetim yapma. O, ümmeti yapma Allah'ım. E, hatta, ya arıca ki, kızım, fatum, helal olsun ümmetimle, feda olsun. Hasan için feda olsun. Allah'ım elhamdülü olacak. Ya Muhammed, Habibim irifal esek kalır başlarına. Seltu' da. Bizse verecek, seni verecek bile. Başlaya şey. gelecek, ümmetini oradan kutuya batırıyor. Ümmetini. Nasıl tanıyacak? Nasıl tanıyacak? Bunu şurada sahabeler, peygamber, o da bu solda diyor. Nasıl ya, tanırsın ki arası yolda? Ben de, bizi gördün Biliyorsun tanıyorsun. Ama geçiciye kıyamete kadar nasıl tanırsın? Örnek vermek Bir çayırda merada atları var. Atların hemen hepsi karaya atar. Her tarafı küsünce karaya atar. Karaya atar. İçinde bazıları da bazıları da alanlarında beyazlık var. Ayaklarında beyazlık var. Buna karşılık belli olur mu? Olur, ya Resulullah. Ümmetli mi anlatan muhtemelen böyle? Abdest azandı, abdest muhtemelen. Abdest muhtemelen. Yüz yıkarıyor, baş besleliyor, kişinin başı, bazı başlık başlarda başı, yüzü, nur gibi parçalıyor böyle. Elleri disene kadar, ayakları parlıyor böyle. Diğerleri namazsızlar, İsa adı Ali Veli olsun muhtemelen. Fark etmiyor. Namazsızlar Allah korusun, kapkara kömür mühtemelen böyle. Böyle açısından preganza buyuruyor Hazretleriyle. Elem yediydi ki yeteyim ben feavvah. Yani preganza bahaya gelmedi. Dediler müşrikler ve bunu terk etti. Kızdın Rabbi. Böyle açısından buyuruyor. Rabbin seninle yetimken feavvah yerleştirmedi mi? Yetimdin. Yetimdin böyle. Peygamber'e diniyetim geldi. Babasız. Babası öldü, ana karanımda yakamadı. Hazreti Abdullah babası. Annesi Hazreti Amine. Babası Şam'a gitti Riyal ile dönüşte kurmayacak Medine Menevere'den bir ziyaret edecek. Peygamber doğumunda, yavru da böyle. Ama Medine dönüşlü Medine oradı. Hastanında orada orada, arada Peygamberimiz yetim dünyaya geldi Muhammedler. Altı yaşına geldi, Allahu Teala ile sebzelerini medineye gittiler beraberce. Hem Peygamberin o e dayıları vardı, onların ziyaretine, hem de babasının kabines ziyaretine gittiler böyle. Orada kaldı biraz, sonra dönüşte Aziz Amin'e dedi ki, gel Muhammed'im yavrum, babanın mezarına gidelim bakalım şimdi. Gitten mesela Tabi yer altında. Peygamberimiz 6, 6 yaşında. Ama tabi bizim gibi değil ama. Yani akıllı. Üst akıllı bir. Yavrum işte babam burada yatıyor. Haslamine ağladı. Peygamber ağladı muhteremler. Yemine sarıldılar. Haslamine tabi ilk ve son çocuğu genç yaşında dur kaldı. O ağladı. Peygamber ağladı. Çok ağladılar böyle. hasım Ümmü Eymen vardı. Ondan yardım kadın. Oraya girdi. Onlar o zorla teşillik etti muhteremler. İkisler de. Nereye bindiler? Mekke'ye geliyorlar. Keravan var tabi. Geliyorlar. Yolda Hazreti Amin'e hastalandı bakmaktanlar. Evvab diye yerine hastalandı Hazreti Amin'e. Bir devredeler, öde Peygamber Aleyhisselatü'nü, arkada Ümmet-i Emen denen kadındı, yardımcıları. Döndü Hazretleri ona, ''Ya Ümmet-i ben çok ağırlaştım, hastalandım. Ah devrede üzerinde halim yok böyle, ineceğim aşağıya.'' Devre çöktürüyorlar. İndiği gibi hastalanma bu halimiz. yere yoldu muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselatü'nü, tabii çok ağırlığı babası için, daha gözeşe kurumamıştı. Hiç sinirlenme geçmemişti. Annesini böyle görünce abandı üzerine anneciğim sen mi gidiyorsun? Beni kimi bırakıyorsun? Anlama başladı. Hazan'ın bademiz kendini topladığı zor oturdu. Kucana aldı peygamberi. Şunu söyledi. Yavrum her yeni eskilir. Her yeni ölür. Ben de öleceğim. Ama senin olduğunu göremedim. Sana doyamadım. Yani ne olacağını göremedim. Milyon bir şey var. Böyle. Bu arada ruhumu böyle teslim etti muhtemelen böyle. Evlenme kapandı. Ağladı. Hatta o arada dağlar, taşlar ağladı muhtemelen böyle. Bütün ağlaştı, milletler ağlaştılar. Ağlaştılar. Oraya defnedildi muhtemelen. Annesi defned böyle. Gelirler ne kemiği, ne kemiği ne Derisi Abdülmühtarif Hazretleri, o aldı böyle. İkisini on yanda kaldı. Yaş oldu sekiz. Derisi hastalandı. Derisi böyle. böyle. Hastalandı. Abdülmühtarif'in daha çok torunları var. Oğlu kızı çoktu. Ama en sevdiği torun Muhammed'di. Mesela. Ondaki bir, insan üstü bir hali görüyor görüyorlar böyle, böyle. Görüyorlar böylece. Yastıkçı yaşları geldi. Artık ağır hastalandı. Oğullarını çağırdı, peygamsı yanında. Dedi ki, yavrularım oğullarına, bak ben artık gidiyorum. Ama gözüm arkada. Bu Muhammed'im arkada yetim kalıyor, yetim diyordu. Gözüm arkada. Onu kime mahvedeyim işinize çülükten sorunuz. Onu kime mahvedeyim bana? Hani. Ebu Liheb dedi ki, baba onu bana ver, Ebu hep O da diyor. Zengin de çok böyle. Baba onu bana ver dedi. Benim vaadi durumda güzel. Bana bakarım. Bana bir baktı. Ah yavrum dedi Ebu Leheb. Ah yavrum. Malım var. Zenginsin ama dedi. Kalbim çok katıydım böyle. Kalbim katı. Bunu sana emanet edemem dedi böyle. Ebu Talep bu sebep o istedi. Baba onu bana ver. Yavrum maddi dönemde fakirsin yoksa ama kalbe geniş ama bunu al senedir böyle. Tabii. Bir de, de Muhammed'in sıralamakını geçtik geçtim böyle. Döndü. Muhammed'in kimin kalmak istersin? Kalktı Ebu Talya sıralamakını böyle. Ağlamak. Ağladı. O al yanını aldı böyle. 25 beş kadar oraya kalmadı. Yengisi adı Fatıma. Fatıma böyle ki, Annesi gibi baktığına baktığına böyle. Önce Peygamber'i doyurur, suya arasını doyurur muhtemelen böyle. Önce Peygamber'i yıkar, sonra düşük sonra yıkar böyle bir Önce Peygamber'in yatağını yapar, yatırır, sonra şuraya bakar muhtemelen böyle. Allah'ın da razı olsun muhtemelen böyle. Aslında annesi olmuş oluyor. adı Fatıma, Allah'ın Hazretleri, böyle bir yerine baktığına baktığına böyle. Mevlam buyuruyor işte peygamberimize, Habibimiz senin yetim din de, ilim benim ilmi ilahim de, Sineması nasıl mi? Yani ezilmedin yani. Orada aşağılamadım. ezilmeden böylece. Ama yetim kalması hikmetin gereğiydi. Yetim kalması mısır? Eğer anne baba fil olsaydı onların terbiyesi olması gerekirdi böylece. Mevlam onu kendine aldı. Hatta melekler sordular. Ya Rabbi hadi Efe'nin Neye böyle yaptın sen bunu? gördüm Meala'm. O beni dinleyecek Rabbim diye onu. Onu ben eğiteceğim Meala'a böyle oldu. Tehidiz yapacağım diyor. Yedim deyince aklına bir şey geldi muhtemelenler. Birini dinlemiştim de böyle. İki kişi ben birini öbürünü dinledim böyle. Biri esnaf biri de iş adamı yani böyle. Arabaya gidiyormuşlar bir yere. Sarabajca. Tam giderekken bir okulun önüne geçerken bakıyorlar çünkü kan almışlar koşup eline gidiyor diyorlar böyle koşarak geçenler tabe. Bu arabayı sahibi o iş adamı olan kişi hem arabayı çekiyor kenara sağa duruyor istedim o tarzda. Şükr'e bakma başlıyor oradan böyle. Çünkü tabi güle güle sevine sevine koşuyor koşuyor ne gidiyorlar böyle geçenler kanı alanlar. Derken bu Onlara bakarken, ağlama, işte ağlama başlıyor böyle. Ağlarken başını öne de büküyor. Baya silsil ağlıyor, tam bir kendisine böyle. Arkadaşlar Allah'a buna ne olacak böyle? Tabi mana veremiyor tabi buna. Hep ağlıyor Nisa tabi. Ağlama kanıyor ağlama. Çekiyorlar ve gidiyorlar. Soruyor gittiği yerde, arkadaş be. Merak ettim. Neye sırada ağladın böyle acaba? Ne var acaba böyle? Bir aşık ah çekiyor ah böyle. Benim anne babam diyor, öldürerek kazada, trenin kazasında böyle diyor. Direkt arabalar beraber diyor, kaza oldu, bana bir şey olmamış diye baktım çocuk böyle. Küçükmüş böyle, bana bir şey olmamış diyor. Anne babam oldu, ölmüşler diyor. Benim bir amcam vardı diyor böyle. O beni aldı evine. Amca çok iyi böyle diyor. Amca, rahmeti böyle diyor. Ama yengem istemiyor beni diyor. İstemiyor diyor Benim için de kavga oluyor. Benim için kavga oluyor böyle. böyle. Yengem bundan buktum buktum bağırıyor, çağırıyor amcama diyor. O aşırı alıyor diyor. Yalıyor kendisine böyle diyor. Bir gün okul bahçesinde, penefüste böyle bir geziyor geciyormuş böyle bahçede şimdi bir kızın biri bir simit aldı muhtemelde kantinden. ...koparmış, biraz yemiş, kanı atıyor bir kenara'ya. Yani karın tok, her şey yerinde... ...sırhı bağışlamak için. Bir simlet bir parça koparmış... ...atmış anasını, kanı simleti kenara koymuş. Bu ne yapıyor şimdi bak, daha muhtemelen? Kanı aç. Şurada gidiyor, bakıyor, kimse görmüyor zannediyor böyle... ...alıyor, simlet, çok yemeye başlıyor bunu böyle. O öğretmen görüyor bunu. Kendi öğretmen değil, başka öğretmenmiş öğretmen bunu görmüş. Yana geliyor, yavrum, sen şey yapmadın mı kahvaltı bu sabah? Yapmadım hocam. Ne yapmadın? Anne hazırlamadın mı? Annem öldü yok. Çünkü annesi yengim, yengi bir şey hazırlamışsa hazırlamıyor diye. Ambezi buna harşi görmüş hanımına. Burada derken, erzini diyor Ama kadın bunu verir mi Bunu evde bir kahvaltı yaptırmıyor, bunu harşına vermiyor ona böyle. Harş görmüyor bu şekilde. Sonra o öğretmen gidiyor kantinciye. Burada herkese bir sürü terbenler de oluyor. Derken sıra gelir şimdi. Karnı aldığı güne geliyor. iş o da böyle. Karnı aldığı güne geliyor böyle. Erman Tabi'yi isim okuyor. Falan filan tamam geçtim geçtim. Karnı alan, abi geçen başına koşmaya bile böyle. Koşmaya gidiyorlar böyle. Ben de diyor karnımı aldım diyor. Böyle. Ben de karnımı aldım. Alttım geçti yaz.